Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Mimarlık'tan herkese merhaba. Ben Volkan Taşkın. Bugün Yelta Köm'le beraberiz. Hoş geldin Yelta. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün aslında biz ile bir hafta öncesinden e, gündemi konuşalım. E, seçimler öncesinde biraz gündemi değerlendirelim mimarlık üstünden. Biraz da açıkçası light bir program olsun demiştik. Fakat sağ olsun ülkemizin gündemi gelişmeler buna pek izin vermedi. Değil mi Yelta? Evet biraz... E... Beklemediğimiz haberler doğrultusunda programımızın da içeriği de bununla beraber değişti. Evet son iki gündür ülke resmen tekrar gezi ruhunu yakaladı ama biraz acı bir şekilde başka türlü bir yerden yakaladı. Tam da bunun üstüne yargıdan tabii bunu vurguluşlar daha iyi bilir. O yüzden ben hiçbirimiz anlamadık tam olarak kararın ne olduğunu. Gezi Parkı'ndaki AVM'nin yapılmasına dair bir onama ya da yol açıldığına dair haberler çıkmaya başladı. Evet, bir yandan işte yani mahkeme böyle bir karar verdi ama zaten çok uzun zamandır çoğumuz mahkemenin veya adalet sisteminin nasıl işlediğinden haberdar olduğumuz için. Evet. Hani belki bunları pek sağlamadan biz gezinin içerisine oturacağız. İsteyen gelsin, yıkmaya da çalışsın. Yıkmayacağım, içine oturacağım diyorsun. Yıkmayacağım, içine oturacağım. Evet sanırım anladıkları söylem <gülüyor> bu. Çünkü yargı madem bir taraf tanımıyor Türk Orman Çiftliği'ni Beyaz Saray'a çevirmeye çalışıyor Belki de yapılacak tavır bu olmalı Zaten bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda Sıkıntılar çıkarsa ki sanmıyorum Hani bu bence hem sosyal hem de politik olarak bir intihar olur ülkenin Tekrar aynı konuda inat etmek Ama böyle bir şey olursa Zaten e, hukuk uzmanlarını çağırırız. Bu işin aslında aslında hukusal anlamda da öğreniriz, şey yaparız. Fakat e, sonuçta e, merkezinde park ve AVM iddiasının olduğu bir e, süreçte e, Berken Elvan'ı da kaybettik. Dün sen cenazedeydin. Dün ben cenazedeydim. E, nasıldı? Ben gidemedim. E, senle konuştum telefonla e, arada. Aktardın bana. Ya inanılmaz bir kalabalık vardı. Şişli'den mezarlığa kadar yürüdük. Ben ok meydanında katılamadım. Üzerine konuşmak tabi zor. Doğru. Yani oradaki kalabalık. insan ama böyle zamanlarda kendini daha iyi hissediyor. Yalnız olmadığımızı hissetmek adına iyiydi. Ama tabii sonrasında yine müdahale ve polisle çatışma başladı. Çünkü Taksim dayanışması Gezi Parkı'na karanfil bırakmak istiyordu. Onun doğrultusunda Osman Bey de polis müdahalesiyle beraber saldırılar gerçekleşmiş. Evet yine bir kişinin daha öldüğü e, hastanece kanıtlan te teyit edilmese bile e, işte söyleyelim. onun tam son haberleri gelmedi ama Ok meydanında dün akşam e, genç birini daha kaybettik. Bir de Tunceli'de bir polisi. Evet. E, bir polis de e, sanırım kalp krizi yüzünden ama tam dolunda otopsisi açıklanmadı. Yani bir türlü bu şey bitmiyor. Ee, geziyle Başlayan süreç e, Bir türlü e, Sakinleşmiyor mu diyelim artık nasıl Doğru kelimeleri de seçmekte artık Zorlanıyor evet. insan yani Her dakika vicdanıyla e, yüzleşme halinde Olduğu için ve bütün bunların Gölgesinde e, Türkiye yerel seçim hazırlanıyor Aslında bugünkü programımızın da Gündemi yerel seçimlerin yerel seçim Mimarlığıydı de... Aslında şöyle bir durum var bu, bu açıdan düşününce Tam yerel seçimlerle biraz daha da oturuyor. Biz e, bugüne kadar hep politika, siyaset e, projeler üzerinden ve aslında bu tüm şimdi problem başından beri konuştuğumuz konu bile bir projenin başının altından çıktığını düşünürsek. işin en acı yanı o. Yani en acı yanı o bence. Yani her şeyin sonunda lanet olasıca bir projenin olması ve e, yani evet tabii ki başka sebepler var. Hani evet sadece meselesi bir Hı -hı. park değil ama... Bu işlerin son damlası ya da şey olun bir proje olması ve yine işin ucunda bir şekilde bir mekan değişimine bu işin odaklanması çok korkunç bir şey. Aynen öyle ve yine yerel yönetim meselesi, yerel yönetim seçim, yerel seçimlerinde tamamen proje odaklı tekrar gelişmesi. Evet. Sanki böyle sonsuz bir döngünün içerisindeyiz ve ondan çıkamayacakmışız gibi. Evet Geliyorum. yani proje fetişizmi var. Ee, yani tavrını çok hani Üslubunu doğru bulmasam da Geçen gün hani e, adaylardan Sırrı Süreyya Önder'in televizyonda patlaması Hani ananızdan Projeyle mi doğdunuz demesi ya yani Aslında Üslubu bıraktığın zaman özünde çok doğru bir şey Çünkü e, Çok ciddi bir samimiyetsizlik var ortada e, O samimiyetsizlik de şu e, Sanki Belediye başkan adayları e, Özellikle adaylardan bahsediyorum çünkü iktidar olanı en azından planlamak için bir beş yılı var hmm. avans olarak Sanki yıllarca bunları düşünmüşler Kafalarına takmışlar Hep bunu dert etmişler gibi Bir anda nasıl oluyorsa yaratıcıkları artıyor etraftaki insanların Seçimlere üç ay kala, beş ay kala, bir hafta kala Bir anda projeler mantar gibi çıkmaya başlıyor Tasarımsal kaygılarını bilmiyoruz Amaçlarını bilmiyoruz Kaç metrekare inşaat yapılacağını çoğu yerde bilmiyoruz Kim Programını bilmiyoruz, bilmiyoruz. Onu hiçbir zaman bilmiyoruz. Hatırlarsan olimpiyat programında evet. şundan bahsetmiştim. Hani değil bunları Türkiye olimpiyatlara bile Japonya Taduando ile hazırlanırken önderliğinde biz no name mimarlarla Hong Kong'da araştırmışız. Bunu da yani araştır olan Haydar Karabey. Hani kendisi Hı -hı. ulaşarak şey yaparak bulmuş. Böyle bir ortamda biz no name mimarlıklarla e, projeler konuşuyoruz. Ama tabi bu projelerde gündeme oturuyor. Bir de aslında şundan da, şunu da altını çizmek Gerekiyor. Buradaki aslında proje derken tamamen bir inşaat eyleminden bahsediyoruz. Aslında evet. bence Sırrı Süreyya'nın da asıl çıktığı şey zaten bu inşaat eylemine karşı olan bir patlamaydı. Evet, aynen. Katılıyorum. Yani ben mimar olarak açıkçası bu proje fetişizminden çok rahatsızım. Yani bir taraftan sanki çok bunlar ön plana çıkıyormuş. Aman harika işte insanlar projeler konuşuyor gibi gözüküyor ama bunlar sadece boyama. Tabii ...burada tam işte mimarlık aslında iktidarın bir e, aygıtı haline dönüyor. Mimarlık bile değil belki, de. mimarlık, mimarlık temsili. Değil. Evet, mimarlık temsili. Mimarlığın araçları Evet. Şey oluyor. Mimarlık tamamen zaten işin dışına atılıyor. Sadece imajlar üzerinden. Şimdi birkaç örneğe baktık. Tartıştık de program öncesinde. Mesela Binali Yıldırım... E, ...AKP'nin son zamanlarda çıkardığı en iddialı İzmir adayı. Daha doğrusu söylemleri bu. Web sitesine giriyoruz... E, bütün İzmir'in körfezini yani e, Bornova sanırım bir ucu diğer ucu da karşıya yanıyorsam düzeltir. Cenk İzmir. yokken İzmir hakkında konuşmak <gülüyor> biraz zor <gülüyor> tabii. Biraz zor Cenk e, İzmir uzmanımız <gülüyor> olduğu için. Bütün körfezin bir render çalışması yapılmış haritaya oturulup ve e, kıyı düzenlemesi yapılmış ama yani o kadar hızlı ve amatörce yapıldığı belli ki bazı yerlerde sırf bilinçaltta mesajlar vermek için Türk bayrağı şeklinde peyzaj izleri falan gözüküyor böyle hilaller, muhtelif yerlerden çıkan. Ee, ya yani bir kere böyle bir ihtiyacı var mı İzmir'in? İzmir'de senle de konuştuk. Ciddi Hı -hı. bir zaten sahil düzenlemesi yapılıyor. Bunların projelerin çoğu bitti. Uygulama aşamalarına geçti. Hatta sanırım ilk etaplardan birisi tamamlandı, ikincisine ya, geçildi. Ee, tekrar geziye dönüyorum ve geziden sonra top başına açıklamalarına dönüyorum. Ya artık e, mega projeler dönemi'nin bitmesi gerekmiyor mu? Artık bu tarz şeyleri halka sormak gerekmiyor mu? Yani şöyle bir yaklaşım yapamaz mıydı? Biz bu kıyı sorunlu buluyoruz ve bir kıyıda halkımızla beraber proje yapacağız demek. Bir render koymaktan daha değersiz bir şey mi? İşte bu biraz da şey mantalitesinden geliyor. İşte yapılan iş iyidir. İyi veya kötü olmasının Çok hiçbir şey yok. Yapılan, Çok doğru. Yapılan iş iyidir. Hani. Evet. Yani bu ama bu iş aslında böyle hızlı olması gereken bir iş değil. Tabii ki. De. Ama İcraatı hızla kutsayan bir anlayış tabii ki mimarlığın da bütün araçlarını kendi hızına doğru getiriyor ve mimarlığın içinde kalan e, entelektüel düşünme, katılım, sorgulama, bir şeyler yapma, farklı bir şey yaratma, özgün bir şey yaratma, yerini uygulama yani düşünce anlamda ne varsa hepsini ya bir kenara atıyor ya da belli kalıplar içine sokup en hızlı paketlenir felsut haline getiriyor hani öyle ben bu senin dediğin üzerine şey hatırladım bir üç ay öncesinde Çanakkale'deydik ee, ve ya, yerel radyoda rastgele işte Çanakkale'nin belediye başkanının konuşmasına rast geldik şimdi ismini hatırlayamıyorum şöyle bir şey dedi artık de dişt senin tam zannedindiğin gibi mega proje dönemi bitti biz artık Çanakkale'ye yeni proje istemiyoruz nasıl e, yeni inşaat istemiyoruz biz var olanı nasıl sürdürebileceğiz nasıl yeni sistemlerle e, ...devam edilebilir projeler üreteceğiz. Onun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Aslında bazı ufak yerlerde de bu tip çalışmalar var. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul özelinde şöyle bir ilginç durum var. Sırı Süreyya'dan bahsettik. Topbaş zaten mevcut belediye başkanı. O yüzden onun geleceğe dair proje sunmasında... ...dediğim gibi çok saçma bir şey yok. Çünkü bunları önceden planlamış olabilir. Tabii, o zaten gelen bir şeyin ee, devamı aslında. Evet aynen. zaten anlatmıştım hani... Hı -hı. Bizim de içinde olduğumuz pek çok mimarın şu anda zaten projelerinin tanıtımları yapılıyor. Belediyeye proje yapan, yapmış olan ya da yapacak olan. Ee, bunda bir sıkıntı yok. Ee, yalan söylenmediği sürece, projenin içeriği, projenin e, genel kapsamı değiştirilip manipüle edilmediği sürece e, hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, mesela Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün de kitapçığını inceledim. Binali Yıldırım'dan sonra detaylı. Hatta e, senle birlikte Hı, evet, baktık. Doğru. Sarıgül ciddi bir kitapçık hazırlamış. Mesela onda da proje görmedim. Evet onda hatta kitapçığın en ön kısmında şey de yazıyor. İşte buradaki tüm meseleler akademisyenlerle, STK'larla, partilerle evet. kimlerle ise onlarla beraber yapılacak. Bir, ne dedin, Görüş alınarak beraber üretilecek deney. Yani aslında e, adaydan bağımsız olarak e, ben şey çalışmasını çok başarılı buldum ee, Sarıgül'ün yaptığı bu çalışmayı. Çünkü çok basit bazı konseptler anlatmış. Ee, ama genelde sözle, görsellerle, e, güzel grafik ifadelerle şeyi geçmiş. Belki de artık bundan sonra hakikaten e, çünkü programın ikinci bölümünde konuşacağız. Daha saçma yerleri varıyor bu iş. Proje kopyalamaya, Tabii. sağdan soldan internetten imaj alıp onları kopyalayıp yapıştırmaya dönüyor. Yani, yani proje fetişi, fetişi bir anda imaj fetişine doğru, evet, doğru, evet, doğru evet. evriliyor. Bunun e, şeylerini belki tartışmamız gerekiyor. E, 2000'lerin başındaki en fenomen örneği olan Ahmet ve Fikalp'i <gülüyor> de belki ikinci yarıda bir tartışmamız gerekiyor. Çünkü tasarımcı mimar kimliğiyle politik hayata atılmak da tehlikeli bir durum. Ee, ama istersen önce bir küçük ara verelim bir şey, bir Müzik okay, arası okay. verelim ee, Bir soluklanalım İkinci arada da bunları detaylı tartışalım Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor Loy Loy Bir yürüyüş eylediler Sabahtan ılgıt ılgıt kan gidiyor Loy Loy Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla Namlu kuş dolmuş At hayalı kuşt Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla Namlu kuş dolmuş At hayalı kuşt Vay anam vay vay Bu belalı başınan Ben nere giden Vay anam vay vay Bu belalı başınan Kime ne diyeyim Ya derdim ederman. Ya derdime derman ya derdime derman ya katlime ferman o fana mufuk bu belalı başınan ben nere gide vay anam vay vay bu belalı başınan kime ne diyem ya derdime derman ya derdime derman ya derdime derman ya katlime ferman ya derdime, derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran 28 Nisan'dı yavru hey, ham meyveyi kopardılar dalından Vay anam vay vay Bu belalı başınan ben nere gidem? Vay anam vay vay Bu belalı başınan kime ne diyem? Ya derdime derman Ya derdime derman Ya derdime derman Ya katlime ferman Of oh, anam of oh, oh, Bu belalı başınan ben nere gider? Vay anam vay vay bu belalı başının kime ne diyen ya derdim ederman ya derdim ederman ya derdim ederman ya katlime ferman ya derdim ederman ya derdim ederman ya derdim ederman ya, ya katlime ferman Tekrar merhaba Yelta kömle beraber gündemi değerlendiriyorduk. Ee, seçimin mimarlığını, tasarım fetişizmini, mega projeleri konuşuyorduk Yelta. Şeyi hatırlıyorsun. Ahmet Vefik Alp Ahmet değil mi? Alp nasıl, nasıl unutabilirim diyorsun. <gülüyor> nasıl seçim, unutabilirim? Seçim... <gülüyor> Bir yandan da Ahmet Vefik Alp'in bazı e, şeyleri de var. Sıfatları da var. Dünya Mimarlık Birliği Başkanı veya işte önemli komitelerden olan adaylıkları var. Yani üyelikleri var pardon adaylıkları yerine. Şimdi Ahmet Vefik Alp. Önemli bir tasarımcı ee, Tarzın bizden uzak olabilir, farklı bir mimarlık düşünüyor olabilir. Ama her şeyin ötesinde tasarımcı kimliğiyle, vizyoner diyebiliriz hani şey olarak. Evet. Yani bir vizyonu olan ve kendince bir vizyonu evet. olan ve onun için evet. çalışan. Evet, ve yani ve Türkiye'de aslında e, kentsel ölçekte de bu işleri bu kadar kafa yoran e, kuşağında da önemli bir figür. <gülüyor> e, fakat tabii tanınırlı mimarlık camiası dışındaki tanınırlı. Siyasetle olan ilişkisinden ve belediye başkanlığı adaylıkları özelinden geldi. Ama kendisi de hep şunu söylüyordu zaten. Ee, çok birkaç partiden aday oldu hatırlarsan. Evet, evet. Ve sanırım 94'ten beri ya da 98'den beri üst üste 3-4 kere aday oldu. Ee, bir tanesinde MHP vardı sanırım. Bir tanesinde tanesi. MHP vardı. CHP'de hatta var mıydı ben ona? Genç parti vardı sanırım. Ee, hatta MHP'nin o dönemlerde Ankara'daki merkez binasını da tasarlayan oydu. Evet o bina... ...bazı fotoğraflarını ben çok da severim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani dediğim gibi çok güçlü bir tasarımcı kimliği olan... ...kendine ait çizgisi olan mimar. Ee, ve ciddi projeleri vardı. Ve bu projeler aslında onun... E, ...uzun yıllardır belki de düşündüğü projelerdi. E, ve bunları aslında bir... ...kendinin uzman olarak... E, ...bu seçim sürecinde başkan olursam... ...bu projeleri yapacağım olarak... ...yapacağım diyerek net bir şekilde ifade etmişti. Evet. Çok da kötü oranları aldığını hatırlamıyorum. Yani gayet ilgi çekmişti. Hatta e, o dönemler için en gündemdeki e, mimarlardan, tasarımcılardan birisiydi. Fakat ben o süreçte şunu fark ettim. Bilmem katılır mısın. Biz e, tasarım işiyle uğraşan mimarlar olarak tabiri caizse piyasada <gülüyor> tutunmaya çalışan mimarlar olarak hep çalıştığımız müşterilerin, e, bize iş veren insanların tasarımını anlayıp anlamaması konusuna çok takıyorsak anlamadığı zaman çok yakınıyorsak karşımızdaki tarafında tasarımcı kimliğinin olması hem işveren hem tasarımcı kimliğinin olması ve bunun çok tanımlı bir tasarım kimliğiyle şey olması yani katılaşması asla çok daha başka tehlikeleri doğuruyor. Çünkü bu seferde bir tasarıma göre bir anlayışa göre bütün şehrin şekillenme riski olabiliyor. Yani iki ucu da tehlikeli değil mi sence bunu? Bence tamamen öyle. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Zaten yani mimarlık veya kent plancılığı tamamen bir böyle bir kontrol etme ve kendi isteğini ya yani o ego meselesiyle ürettiğin bir şey hizmet olduğu için sen bir de onun yanında işte siyasetçi ve yönetici yani daha doğrusu seçilmiş kişi ünvanını eklediğin zaman Aynen. tamamen artık senin kendi oyun alanına dönüyor her şey ve bu aslında ne kadar demin senin dediğin gibi yani mimarları hani bir mimar belediye başkanı olsa daha rahat çalışırız şeyi aslında tam tersine işlemeye devam tam tersine işliyor çünkü bu sefer o kapalı kutunun içerisine girmeye çalışıyorsun bir şekilde. Ve çoğunlukla giremiyorsun bence. Çünkü yani mimar olmayan insanların daha açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii, yani tabii. Tasarımcı olmayan tabii, insanların. Tabii. yani Bu kadar tasarımcı kimliği ön planda olmasa bile mevcut e, İBB Başkanı e, Sayın Topbaş'ın da mesela mimar kimliği bence bu konularda her zaman problem yaratabilecek bir kimlik. Çünkü e, bir noktada ...beğenilerini... ...uzmanlık üstünden... E, taküm ...noktasına sokabilir. Belki de o yüzden... E, ...kendisinin tekrar referansıyla gidiyorum. Bütün projelerin... ...bir kişinin ya da bir kurumun... ...ya da birkaç uzmanın şeyinden çok... ...genel beğeniye sunulması... ...yani açılması, yani katılımcılığı bir şekilde çözmek... ...bence... ...bundan sonraki yerel seçimin... ...en önemli konusu olmalıydı ama... ...tabi yine... <gülüyor> Geri dönüşlü bir program oluyor bu. Yine Gezi'ye dönüyoruz. Yine son olaylara dönüyoruz. Bütün bunların ışığına tabii bunları tartışamıyoruz. Tabii. Yani bir öyle bir durum şu oldu. anda ülkenin kutuplaşmış halinde bu düşüncelerimizi hani partiler üstü bir şekilde tartışmamız imkansıza yakın oluyor değil mi? Öyle yani, gözüküyor. Ben, öyle. ben aslında bu mimar adaylardan bahsederken şimdi aklıma Korhan Gümüş de geldi aslında. HDP'nin Beyoğlu Belediyesi eş başkan adaylarından evet. biri Korhan Gümüş. Onun da ne kadar tasarımcı kimliği aslında geride bir mimar. Ee, onun tam ayarını böyle kestirmek zor aslında. Şimdi bir yandan hani çok tasarımcı bir mimarın adı başkan olması ve Korhan Gümüş gibi daha teorisyen ve eleştirmen eleştiri alanında olan bir mimarın başkan olmasından hangisi mimarların işine gelir onu? <gülüyor> ya ben şeyden açıkçası birincisi teknokrat bir yapıdan çok medet uman bir insan değilim. İkincisi de şöyle bir örnekten belki de yola çıkmak lazım. Mesela Türkiye'de... ...hoşumuza giden bir tasarımcı mimardan bahsedelim. İsmi önemli değil. Mesela Nevzat Sayın olsun, mesela Mehmet Kütükçüoğlu hı hı. olsun... ...mesela başka bir mimar olsun. Bunların da belediye başkanı... ...ilçede ya da ilde olması... ...aslında çok iyi bir şey değil. Çünkü e, bu tehlike yine var aslında. Çünkü çok net artık oturmuş tasarımcı kimlikleri hı hı. olan mimarlar... ...ve kente bakışlarında mutlaka bu benim doğrum şeyi çok gözükecek... Ha, diğer insanların yok mu buna sahip olması için sadece mimarların mı olması gerekir? Hayır ama aslında alanla ilgili uzmanlık bazen insanın gözünü kör eden bir şey. Yani o konuda biraz daha geriden bakmak ee, o konuyla ilgili fikrin bile olsa seni daha liberal ve daha açık yapabiliyor aslında. Bahsetmek istediğim şey o. Tabii yani alanın içinden konuşmak daima senin kendi zaten duvarlarını örmeni. Sen alanın içindesin artık yani. Evet. dışarıdan Çıkıp bakmak her zaman daha zor. O konuda haklısın. Yani o da bizi şöyle bir tehlikeye götürüyor. Yani bir tane Nevzat e, Sayın binası çok güzel olabilir. Ama bütün şehrin onlarla yapılması mesela benim istediğim bir şey olmaz. Zannediyorum çoğu insanın da istediği bir şey olmaz. Tabii, tabii, Sanırım bu... Nevzat Sayın da istediği <gülüyor> bir şey olmaz. Yani aslında mesele yine bu çoğulculuk meselesine geliyor. Ama bu proje fetişlerinin arasında ki mesela bence şu kalan süremizde e, senin şu... Evet. ...copy-paste örneği konuşmalıyız... ...nerelere geldiği başka bir yer... ...hani bu noktadan bu çoğulacağa nasıl geçeceğiz... ...bu e, aslında evet... ...bu imaj fetişliğinden bahsederken... ...Denizli'nin e, belediye başkanı adaylarından biri... E, ...Aday değil mi? Aday ve şu anki mevcut belediye başkanı sanırım... ...tam ondan şey yapamadım... ...bir yandan da şu anki mevcut belediye başkanı... Photoshop'la beraber imajlarını yapacak... ...yani Orlando'daki bir statı... ...üzerindeki isimler değişiyor... ...Denizli'de bu olacak... ...Çin'deki kavşaklarının şey oluyor... ...Denizli bu hale gelecek bu böyle bir imaj dünyası içerisinde inanılmaz örnekler var. İşte başka bir yerdeki teleferik binası geliyor. Bursa'daki teleferimi almışlardır. Şimdi onu tam söyleyeceğim. O daha da komik. Çünkü aynı ülkede farklı şehirde yapılmış <gülüyor> <gülüyor> ve yani Bursa'nın da belediye başkan adayı şey aynı partiden de olabilirler. Ya asıl Sarıyer'deki belediye ocağın Sarıyer'deki belediye hocanın Gültepe'nin Yurttepe'deki sağ... nasıl bir saniye söyleyeceğim ha. Yani Sarıyer'deki bir sağlık ocağı Gültepe Sağlık Ocağına dönüşüyor. Hani Denizli'ye <gülüyor> gidince falan hani aynı render. Aslında bu ya yani bir yandan düşününce çok akıllıca bir seçim propagandası olabilir. Çünkü yani bir bir parti tüm işte renderlar yaptırıyor. 81 tane render yaptırmak yerine bize bir tane sağlık ocağı yaptırın. Biz her yerde Photoshop'la üzerinde isimleri değiştiririz ve yayınlarız diye. Tip tip proje, anlayışın, <gülüyor> tip proje baş, anlayışının başka bir şeyi e, tezahürü. Şimdi burada tabii yani suçlanacak kişi bir yandan da şöyle bir durum var. Burada belediye mi? Belediyeye bu hizmet veren reklam ajansı mı? Hani ben çok naif düşmekten yanayımdır. Yani şey belediye başkanının bundan haberi bile olmayabilir. Belediye başkanının yanına bir grup insan işte böyle bir proje yapmayı düşündük diye Orlanda'dakini renderla da veriyor olabilir. Doğru ama sonuçta biz hep o adayların kendilerini biliyoruz. Onların e, tabii. ekiplerini bilmiyoruz. O yüzden belki de aday olmak, sorumluluk almak da böyle bir şey. Hani bütün bunları hesaba katarak. Ee, çünkü kendisi bilemeyebilir. Başkanın bu projeleri yaptık diye birisi gelebilir. Harika olmuş diyebilir. <gülüyor> Ama ki bazıları gerçekten güzel projeler. Ama yerinde güzel projeler. <gülüyor> asıl noktası şu olmadı. Yani büyük olasılıkla başkanın veya başkan dayının. İyi de ben zaten şu an ben bu projeyi yapmak veya yapmama konusunu daha önce konuşmadık ki siz bana imaj getiriyorsunuz. Meselesi de ayrı bir konu tabii. Tabii tabii. Zaten hiç <gülüyor> sorulmuyor. Yani bu proje niye yapılacak? Yani bunun kaynakları buraya mı gitmeli? Ülkenin, şehrin, beldenin sınırlı kaynakları. Ya o noktaya girildiği zaman işte bütün sorular çıkıyor. Ama biz o noktaya zaten gelemiyoruz. Ee, projelerde takılıyoruz. Yani projelerde sonrasında yani iktidar olan da muktedir olduğunu düşündüğü için zaten işte senin... Programın başında söylediğin gibi içine gireceğim de oturacağım. Köprüyü de yaparım. Ee, Marmara Rai'de olur. Her şey olur. Barajı da yaparım. Üçüncü Hava da yaparım. Bize de açıkçası protesto etmek düşüyor sanırım. Evet yani. Oysa yani inşaat yapmanın çok da kötü bir şey olmadığını... ...ama sadece inşaat yapmanın yöntemlerinin... ...hep beraber oturup konuşmamız gerektiğini... ...ve daha uzun uzun sürelere yayıldığını konuşmamız lazım. Evet, evet, evet. Yani bitirirken şunu da hatırladım. Belki konumuzdan alakası ama işte geçen gün yıldırım ile chat rapor alınmış. Üçüncü havalimanı için. Hani her şey aslında kılıfına uydurulabilir. Yani yasalar da bizi çok şey yapmıyor. Onu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani bürokrasi sonuçta değişen bir araç. Bu 17 Aralık sürecinden sonra da gördük. Yasalar jet çıkabiliyor. Her şey olabiliyor. Bugün, bugün de mi tartıştık. Daha Hafif bir program yapacaktık ee, ama dediğim gibi ülke bu aralar pek güzel günlerden geçmiyor umarız e, 30 Mart'tan sonra daha iyi günler bizi bekler e, seçilen adaylar hangi partiden olursa olsun çolculuğu unutmazlar yaptıkları her projenin hesabını sorarlar e, verirler pardon halkta sorar <gülüyor> e, başka temennimiz kaldı mı? Yok aceleyle proje yapmadığımız, çolcu kopya yapmasınlar, kopya yapmadığımız <gülüyor> çolcu yönetimleriyle beraber bir gelecek umuyoruz. Evet çok güzel bitti. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Herkese iyi günler. İyi günler. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.